Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı 14-20 Kasım tarihleri arasında erozyonla Mücadele Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada Tema Vakfı'nın toprağın verimliliğini azalmayı ifade eden toprak bozulumunu gündeme getirmek ve gelecek kuşakların yaşam hakkını savunmak için Türkiye çapındaki gönülleriyle toprağa saygı yürüyüşleri, tanıtım ve bilgilendirme için stand çalışmalarıyla eğitim etkinlikleri gerçekleştireceği bilgisi verildi. Açıklamada değerlendirmesi yer alan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şunları söyledi. Toprak bozulumu, toprağın sağlığında meydana gelen bozulmalar ve sonrasında toprağın sunduğu hizmetlerin azalması olarak nitelendiriliyor. Dünyada kullanılabilir arazilerin %33'ü toprak bozulumuna uğramış durumda. Türkiye'de ise toprak bozulum tiplerinden sadece erozyon dikkate alındığında bile topraklarımızın %86'sında erozyon meydana geldiği görülüyor. Toprak bozulumu, su kıtlığı, gıda güvensizliği, iklim değişikliğinde hızlanma, yoksulluk, göç, toprak ve toprağa bağlı diğer ekosistem hizmetlerinde azalma gibi sonuçlara yol açıyor. Açıklamasında Marrakeş İklim Zirvesi'nde toprak konusunun da gündeme getirildiğini hatırlatan Deniz Ataç, Türkiye'de toprak bozulumunun önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve toprağın iyileştirmesi amacıyla acilen iklim değişikliği etkileri ve toprak bozulumuyla karşı karşıya olan havzaların etkilenme düzeylerinin saptanmasına ve önlemler alınması gibi alanlarda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Ormanların yok edilmesinin, tarım arazilerinin amaç dışı ve yanlış kullanılmasının sera gazlarını arttırıp iklim değişikliğini hızlandırdığına dikkat çeken ataç değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü. İklim değişikliği toprak bozulumuna yol açıyor. Toprak bozulumu da iklim değişikliğinde artışa neden oluyor. Bu olumsuz etkileşim toprak, tarım, gıda ve orman varlıklarımızı doğrudan tehdit ediyor. Topraklarımızı koruyarak iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğimiz bir sistem kurmalıyız. Herkesin hem toprağını koruması hem de iklim değişikliğine neden olan kömür ve diğer fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin engellenmesi için yerel ve ulusal yönetimlerden taleplerde bulunmaya çağırıyoruz dedi Deniz Ataç bu açıklamasında. Hindistan hükümetinin ülkenin güneş elektriği sanayisini geliştirecek yeni bir destek programı üzerinde çalıştığı bildirildi. Bloomberg tarafından isimleri açıklanmayan üst düzey iki hükümet yetkilisine dayandırılmış bu haber ve bu program için 210 milyar rupilik yani 3.1 milyar dolarlık bir kaynak ayrımı planlandığı bilgisi var. Programla Hindistan'da 2019'dan itibaren 5 gigavatlık yeni üretim kapasitesinin devreye alınması, 2026'ya kadar da toplam 20 gigavat kurulu gücün ülkede üretilen yerli ekipmanlarla devreye alınması hedefleniyor. Bloomberg'e konuşan ismi açıklanmayan bu hükümet yetkilisi kesin olmakla birlikte üretim ihalelerinde megawatt başına 9 milyon rupi projelerde ise yerli ürün kullanıldığında megawatt başına 5 milyon rupilik ek destek sağlanabileceğini söylemiş. Ajansa konuşan bir diğer yetkili ise program kapsamında gerçekleştirilebilecek ve her biri birkaç yüz megawattlık kapasite için düzenlenebilecek güneş enerjisi santrali ihalelerinde waferdan modülüne kadar her şeyin Hindistan'da üretimi şartının getirilebileceğini kaydetti. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Antalya'da çiftçilerin Rusya'ya ihracat yasağı ve halde 50-80 kuruşa sattıkları domatesin İstanbul'da pazar ve markette 5 liraya kadar yükselmesine tepki olarak başlattığı Ürün göndermeme eylemi nedeniyle kısa süreliğine İstanbul ve diğer illerde bir ürün sıkıntısı yaşanabileceği ifade edildi. Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar'ın hürriyette yer alan haberine göre... Antalya'da üreticilerin 50-80 kuruşa kendilerinden alınan domatesin İstanbul'da 4-5 lira gibi fiyatı tüketiciye ulaştırılıyor olması, Rusya'ya ihracat yasağının sürmesi, dolardaki artış nedeniyle zira ilaç ve gübrenin zamlanması gibi gerekçelerle başlattığı hale ürün göndermeme eylemi bazı çiftçiler tarafından sürdürülüyor. Kış döneminde Türkiye'nin sebze ihtiyacının çok önemli bir bölümünün üretildiği Antalya'da çiftçilerin hale ürün göndermeme eylemini uzatmaları durumunda fiyatlarda artış ve piyasada ürün sıkıntısı endişesi yaşanıyor. Çocukluğundan beri tarımla uğraşan ve marul, tere, nane, maydanoz gibi yeşillik ürettiğini anlatan Mehmet Avcıoğlu, gübre tohum gibi girdi fiyatlarının çok yükseldiğini ve çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Çiftçinin gübresini, ilacını, banka borcuyla yapabildiğini belirten Avcıoğlu, Kredisini ödeyemiyor. Kıvırcık marulun tanesi 10 kuruş, düz marul 40 kuruş, maydanoz roka tere 20 kuruş. Sadece yeşillik değil domates, patlıcan, salatalık hepsinde aynı durum. Antalya'da 10 kuruş olan kıvırcık marul İstanbul'da 2 liraya kadar satılıyor. Çiftçiler gerçekten çok rezil, emeğini karşılayamıyor diye konuştu. Domates ve biber üretimi yapan Emrah Meydan devletten bir pazar oluşturmasını beklediklerini söyledi. Bir dönüm domatesin maliyetinin 8 bin liraya bulduğunu anlatan Meydan, Domatesin haldeki fiyatı ise 50-80 kuruş arasında. Bunu hesaba vurduğumuzda 10 ton civarı ürün alıyoruz. 8 bin lira kazanıyoruz. Bunun vergileri vesaire giderleri düştüğümüzde 6-7 bin lira kalıyor ve eksi 2 bin lira zarardayız. Bu şekilde bu rakamlarla ihracat olmaz ve mal para etmezse çiftçi zaten bankalara borçlu. İleride elindeki serasını da satacak, el kapısına bakacak. Yapabileceğimiz tek şey o dedi kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.